Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan efemi sunar. Ben Fatih Kağan Değirmenci. Çözüm Dergisi dersaneleriyle sınava hazırlandım. İlk girişimde sayısal 2'de 374 puan aldım. Ben Berbe Çakır. Ben Yunus Özdemir. Ben Sümeyye. Ben Çözümü seç, öne geç. Çözüm Dergisi Dershaneleri. Oho, komşu komşu. Türkiye'de. Türkiye'de, Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde arabasıyla bir yeğe çarpan bir şoför ambulans çağırmak için ambulans servisini arayınca bakın başına neler geldi. <gülüyor> dinleyin, dinleyin, dinleyin. Ay Müştuk Efendi, şu bir beş dakika bakar mısın? Hemen geliyorum. Oo ne demek, rica ederim. Ee, e, peki ne diyeceğim telefon çalırsa? Ay alo buyurun, ambulans servisi nasıl yardımcı olabilirim diyeceksin. Aa ey yo bayağı kolaymış, hadi sen git işine bak, ben burayı hallederim. <gülüyor> ne var canım bunda? İşte kuzu kuzu geldim yanına, aha bulmaca. Dur ben bu bulmacayı da bir halledem. Burada soldense gay, üç harfli bir üflemeli çalgı kolay. E, e, bu razon. Yok değil lan. E, e, alo bu, buyurun nasıl yardımcı olabilirim? A, a, a, alo iyi günler ben ben şey bir adama çarptım adam çok kan kaybediyor. E, kardeşim kan için burayı aramayacaksın kan merkezini arayacaksın. E, yok yok ben kan için aramadım. Acilen bir ambulans lazım. Onun için aradım lütfen. Ambulans mı? <gülüyor> Kolay canım, hallederiz. E, ya şey soracağım, e, hazır aramışken, özellikle tasavvufi müziğinde çalanan üflemeli bir çalgı üç harfli. Neydi? <gülüyor> Ney? Ney mi? E, bakalım, ne? E, Ayha. Yeah. <gülüyor> Aha, oldu. <gülüyor> Ney? Ya hemşerim hazır aramışken. Ama bu kuzu sesi neydi? İki harfli birinci harfi M. ikinci harfi A. <gülüyor> <gülüyor> hayda! Alo! Alo ambulans! A hayda! Hemşerim hayda değil ya. Ya oğlum sıktın değil mi bu sefer? Bak vallahi salladın ha. <gülüyor> Allah Allah! Ya kardeşim orası hastane değil mi? Ambulans ambulans! Evet hemşerim hastane ya. Siz nereye aradınız? Beyefendi arabamla bir adama çarptım. Adam kanlar içinde. Acilen ambulans lazım lütfen ya. Verme ulan. Bizim mahalleye acilen metro lazım. Ama istediğin her şey anında olmuyor. Bekleyeceksen. Yapmayın <gülüyor> beyefendi. Ciddi bir şey olabilir. Ne kadar beklerim. Resimdeki soyadı şan olan fantazi müzikçi. Altı harfli ilk üç harfi Ali. Hangi resimdeki? Bulmacadaki. Ya kardeşim deli etme adamı ne bulmacası ya. Çengel bulmacası oğlum. Aha buldum buldum. Ne, neyi ambulansı mı? Yok resimdeki adamı Ali <gülüyor> E Ula şş, eski Mısır'da bir tanrı. Üf, i̇neklik bendeki ambulans için seni aradım. İnek mi? O Mısır'da değil oğlum Hindistan'da tanrı. Sen de benizdir cahil sandın ha. Neysen <gülüyor> ki adam ölüyor ya. Ay, muhtefeciğim, sağ olasın. Çok mahpule geçtikiz. Arayan sonra oldu mu? Ha ya, telefonda bir herif var. Ağız tadıyla bir bulmaca çözdürmedi. Tutturmuş bir ambulans, ambulans. Ay çeki bakayım şöyle. Alo. E buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendi <gülüyor> bir yaralı var. Acele ambulans lazım. Um, hastanın adı, soyadı, um, bir de annesinin kızlık soyadı. Adam baygın soramadım. Ay lütfen yaralıyı uyandırıp sorun ayo. <gülüyor> Hayda. Alo hop! Bana baksana. Annenin kızlık soyadı ne? Unuttum ne bileyim abi. Ambulans yok <gülüyor> mu? Unuttum ne bileyim. Ambulans yok mu diyor? O <gülüyor> ne tam ne biliyim. Ambulans. Yok mu? Of! Ay bayağı dozlamış. E, hastanın açık adresi. Ne bileyim ya? Ay beyefendi kimliğini bilmediğiniz adama niye çarpıyorsunuz? <gülüyor> tamam. Bundan sonra çarpmadan önce kimliğini sorarım. Allah'ım yarabbim, yarabbim, yarabbim, yarabbim Devamı gelecek bölümde. Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan Efemi sundu.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 Hop binayı binayı çözüm çözmüş olayı hop binayı binayı çözüm çözmüş olayı Türkiye radyolarını tekrar her gücü satlarla yanlışa ya, radyolar